Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Lal Barış, cam, metal ve plastik tüm şişelerin depositolu olması talebiyle bir kampanya başlattı. Bedava ambalajların çevre için büyük bir tehdit olduğunu söyleyen Lal Barış, Türkiye İsraf raporuna göre yılda 5 milyon ton plastik ve cam metal şişeyi çöpe attığımızı söylüyor. Change.org Taksim depozito adresindeki kampanyada ayrıca şu ifadelere yer veriliyor. Ekonomiye geri kazandırılması ve daha sürdürülebilir bir dünya için içeceklerde kullanılan plastik, cam ve metal tüm şişelerin depositolu olmasını istiyoruz. Depositolu olması halinde Büyük oranda atığın geri dönüşümü sağlanabilir, yaşam alanlarımızı daraltan atıklardan kurtulabilir, en önemlisi de bu yolla iklim değişikliğine mücadele edebiliriz. Sen de iklim eyleminin bir parçası olmak istiyorsan bize katıl ve ilk iş olarak Change.org'daki kampanyamızı imzala. Daha sonra depozitosuz şişede satılan ürünleri satın alma, asla vazgeçme. Bu kampanyayı içecek şirketlerini ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı etiketleyerek Sosyal medya hesaplarınızda paylaş. Böylece belki de bir yıl içinde depozito uygulaması ile ilgili bir yasa çıkartılmasını sağlayabiliriz. Biliyorsunuz ki büyük değişimler bir fikirle başlar. İşte bir fikir. Haydi başlayalım. Var mısınız? Ülkemizde de depozito uygulaması başladığında bu ambalajları atmak yerine yenisini almakta kullanacaklar. Böylece şişeler denize ya da etrafa atılmadan geri dönüşmek gidecek dendi. .taksim .deposto adresinde. Selkan Mehmet Ertan, Balıkesir'in Kepsut ilçesi sınırları içinden geçen Simaf oluşan kirliliğe karşı yetkililerin Önlem alması için bir kampanya başlattı Change.org Taksim Simava adresinde. Suyun altında nefes alamayan balıkların yüzeye çıkıp toplu halde adeta çırpınarak can çekiştiği ve yaşam mücadelesi verdiğini söylüyor. Kampanyada verilen bilgilere göre denenin kokusu artık dayanılmaz bir hal almış durumda. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Kepsutlular bu suyu kullandıkları için sağlıkları da tehlike altında. Kampanyayı başlatan Serkan Mehmet Altan halk sağlığını. Doğayı, canlıları ve ekosistemi tehdit eden bu kirliliğe son vermek için destek verin. Birlikten kuvvet doğar. Denemizi kurtaralım. Sizlerin de desteğiyle bu kirliliğe son verebiliriz diyor. change.org/simoff adresinde. Tuzla'da kimyasal sanayinin yoğun olması nedeniyle hava kirliliğinin yaşandığını belirten kampanyada gerekli tedbirlerin alınması talep ediliyor. change.org/temizhava temiztuzla adresinde. Ki kampanyada şöyle denmiş. Tuzla ağır ve kimyasal sanayinin çok yoğun olduğu bir yerleşim. Normalde her şey olması gerektiği gibi olsa Tuzla halkı zehirlenmezdi. Ama şu an yeterince tedbir alınmadığı, denetleme yapılmadığı, ağır cezalar uygulanmadığı ve sorunun kaynağı belirlenmediği için çeşitli kimyasal atıklar nedeniyle solunum yoluyla zehirleniyoruz. Gece saatlerinde, mesai bitimlerinde, hafta sonları özellikle bu gazı soluyoruz. Deri sanayinin orada bulunan göletten Tuzla'daki arıtma tesisine çekilmiş bir hat var ve gölette biriken Tuzla'nın sanayi sitelerinin atığı bu hattan Tuzla ileri biyolojik arıtma tesisine veriyor. Bu hattın geçtiği bölgeler yoğun gaz ve tehlike altında. Ayrıca Tuzla çevresinde Marmara Denizi ağır kimyasallarla dolmuş durumda. Sadece deri ve diğer sanayilerden değil zaman zaman başka tesislerden de çeşitli gazlar havaya karışıyor ve Tuzla halkı sürekli bu gazı soluyor. Kampanyada gerekli denetimlerin yapılması, sorunun kaynağının belirlenmesi ve çözüm bulunması talep ediliyor Change.org Taksim Temiz Hava Temiz Tuzla adresinde. Gazi Başa platformunun başlattığı bir kampanya var. Antalya'nın 50 bin nüfuslu Gazi Paşa ilçesinde karetta karettaların yuvalama alanı olan sahillerin sit derecesinin düşürülmesi ve dev otel yapımı planlarına karşı çıkıyor.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 ...ve bölgenin yapılaşmaya açılmasının foklara zarar vereceği ifade ediliyor. Metinde Antalya Gazi Paşa ilçemiz. 50 bin nüfusa sahip, uzunca da bir deniz kıyısı olan bir ilçe. Denize girebilen kumsalımız az ama doğa ve yavan hayatı açısından çok çok özel bir bölge burası. Antalya'nın el değmemiş olarak kalan son sahillerinde yapılaşma ve otelcilik çalışmaları başlayacak. Planlar gerçekleşirse hem halkın kıyılara ulaşımı engellenecek